148. Bölüm Temim kabilesi bir müddet Medine'de kalacak, İslam dinini öğrenecek ve daha sonra kendi yurduna dönecekti. Bir gün Resul-ü Muhterem Efendimiz ashabıyla mescitte sohbet etmekteydi. Mescette bir şahsın ayağa kalkması... ...ve birkaç adım atması... ...kimseyi ilgilendirmedi. Fakat adamın bir köşeye dikilip... ...işemeye başladığını görenler... ...evvela ellerini... ...alınlarına götürdüler. Bu bir rüya olamazdı. Adamın ayakta abdest bozduğu meydandaydı. ''Hey ne yapıyorsun be adam?'' ''Çık dışarı burası mescittir.'' ...sağdan soldan bağıran... ...hatta üzerine yürüyenler oldu. Sohbetine i kesilmişti. Fakat adam... ...hiç istifini bozacağa benzemiyor... Keyifince işini yapıyordu. Efendimiz adamın üzerine yürüyenlere seslendi. ''Bırakın adamı sıkıntıya düşürmeyin. Siz kolaylık göstermek, zorluk çıkarmamak emri almış insanlarsınız.'' dedi. Bu hatırlatmayı işitenler geri çekildiler. Efendimizin ''Dokunmayın'' demesi adamın işemeye başlamış olması sebebiyleydi. Nihayet iş bitti ve Efendimiz yanında bulunanlara. ''Bir kova su getirin.'' ve oraya dökün emrini verdi. Mescidin tabanı kum ve çakıl olduğu için üzerine dökülen suyla o pislik dibe doğru çekilip gidecekti. Emir yerine getirildi. Böylece meselenin ilk maddesi halledilmiş oluyordu. Daha sonra Efendimiz Akra'yı yanına çağırdı. Burası Allah'ın evidir. Bu gibi işlerin burada yapılması yakışıksız olur. Burası namaz kılmak, Kur'an okumak, ''Zikrullah'la meşgul olmak gibi işlerin yapılacağı bir yerdir.'' diyerek mescitte böyle bir hareketi yapmamasını tenbiye ettiler. Bir gün Akra mescide girdi. Namaz kıldı ve daha sonra ellerini kaldırdı. ''Allah'ım bana ve Muhammed'e merhamet et, ikimizden başka hiç kimseye merhamet etme.'' diye dua etti. Bu duayı gizlice yapmıyordu. Yanındakiler ve özellikle peygamber efendimiz duyuyorlardı. Rahmet ve merhamet dileği pek güzel ama Allah'ın rahmetini başkalarından esirgemenin manası neydi? Resul-i Ekrem efendimiz ona baktı. ''Sen geniş olanı daraltmaya çıktın.'' buyurdular. Bir gün akra peygamber efendimizin huzuruna geldi. Efendimiz torunlarından birini kucağına almış öpüyor... Kokluyordu. Akra bir tuhaf oldu. On çocuğum vardır. Hiç birini öpmedim dedi. Resulü Zişan Efendimiz ona: Allah senin kalbinden merhamet duygusunu almışsa ben ne yapabilirim? Şurası bir hakikat ki merhamet etmeyene merhamet edilmez dedi. Alabildiğine sert, haşin ve kaba olan bu tabiat İslam'a girdikten sonra böyle mi devam edecek? Yoksa? değişiklik olacak mıydı? Birkaç gün sonra temimliler Medine'yi terk edip gittiler. Resulullah Efendimiz'e Hucurat Suresinin ilk ayetleri geldikten sonra Sabit bin Kaiz mescide gelmez olmuştu. Bir iki gün görünmeyince Efendimiz durumun öğrenilmesini emrettiler. Gidenler onu büyük bir üzüntü içinde buldular. Nedir haline sabit? Görünmez oldun dediler. Sabit gözlerinden akmaya alışmış yaşları sildi. Peygamber Efendimiz'in sesinden daha yüksek ses çıkartma hakkındaki ayetten bahsederek amellerinin batıl olduğunu, cehennemi boyladığı konusuna düştüğünü anlattı. Siz de biliyorsunuz ki arkadaşlar arasında ''Sesi en gür olan benim.'' dedi. Ve misafirler oradan ayrıldılar. Efendimizin yanına vardılar ve Sabit'ten dinlediklerini anlattılar. Efendimiz, ''Hayır hakikat şu ki o cennet ehlindendir.'' dediler. Biraz sonra Sabit aynı arkadaşlarını bir defa daha buyur etti. ''Müjdeler olsun sana ey Sabit.'' dediler. Seyyidül Kevneyn Efendimizden aldıkları haberi ilettiler. Sabit yerinden fırladı. Arkadaşlarının boynuna sarıldı. Boğulmak üzereyken kurtulan bir insan ancak bu derece sevinirdi. Derhal kalktı. Arkadaşlarıyla birlikte Efendimizin huzuruna vardı. Gözlerinin içi gülen insanlarla karşılaştı. Gıptayla bakıyorlardı ona. Nebiler serveri Efendimiz. Değerli bir insan olarak yaşamaya, şehit olarak Allah'ın huzuruna varmaya, ''Ve cennete girmeye razı olmaz mısın?'' dedi. Akla başında bir Müslüman daha ne isteyebilirdi? ''Ben Allah'ın ve Resulünün verdiği müjdeye razıyım ve ey Allah'ın peygamberi artık sesimi hiçbir zaman senin sesinin üzerine çıkarmayacağım.'' dedi. Bundan böyle sabiti görenler bu müjdeyi hatırlayacak ve işte cennetlik bir adam diye gıptayla bakacaklardı. Sabit, Resulullah Efendimizle ilk tanıştığı sıralarda, Ensar adına bir konuşma yapmış, Ey Allah'ın peygamberi, kendi şahsımızı ve çocuklarımızı düşmandan koruduğumuz gibi seni de koruyacağız. Fakat bunun karşılığında bizim elimize geçecek olan nedir demişler, Efendimiz de cennettir cevabını vermişlerdi. O zaman genel manasıyla cennete girmeye namzet olan Sabit, bu defa sırf kendi şahsı için, böyle değerli bir müjde almış bulunuyordu. Resulullah Efendimizin vefatından sonra peygamberlik davasıyla ortaya atılan meşhur Müseylemetul kezaba karşı Yemame'de yapılan savaşa katılan sabit, Cenab-ı Mevla'nın şehitler için kuracağı sofraya, Yemame sahrasında delik deşik halde bıraktığı vücudundan sıyrılan tertemiz ruhuyla iştirak edecekti. Bir gün Süleym kabilesinden bir adam Resulullah Efendimiz'in şehrine uğradı. Ona Kays bin Nüşbetiyorlardı. Kays din düşüncesiyle gelmiş değildi, ticaret adamıydı. Bu mübarek şehirde de onu ancak ticaret ilgilendirirdi. Ama her şey insanın kendi arzusuna uygun ceryan etmezdi ki. Çarşıda pazarda dolaşırken duydukları bu ticaret adamını Resulullah Efendimiz'in mescidine kadar götürdü. Çarşıda halktan dinlediklerini bir de Fahru'l mürselin Efendimiz'den dinledi. Gözlerinden samimiyet fışkıran, yüzü Allah'ın nuruyla münevver olan bu zattan dinledikleri hiç de yaban atılır şeyler değildi. Daha sonra o nur yüzlü insan, Ey Kais! Seni İslam dinini kabule davet ediyorum dedi. Kais hiç beklemediği bir anda ayağına kadar gelen ilahi nimeti geri çevirme aptallığına düşemezdi. Şehadet kelimelerini söyledi en son ve en mükemmel dinin bir ferdi oldu. Medine'ye ticaret için gelmişti. Kader onu ebedi kar getirecek bir ticarete sürüklemiş, küfür ve şirk hayatını vermiş, iman ve hidayet tacını almıştı. Kays kısa zaman sonra Peygamber Efendimizle ile vedalaştı, Allah'ın en çok sevdiği insanların bir araya geldiği mübarek şehri terk etti ve kabilesine geldi. Bir akşam Süleym kabilesinden gelenlerle uzun uzadıya sohbet etti. Konuşma anında yolunun Medine'ye uğradığını da anlattı ve sözlerini şöyle bitirdi. Ben Rumların, İranlıların hikayelerini duydum. Arapların şiirlerini, kahinlerinin tekerlemelerini, himyerlilerin masallarını dinledim. Fakat ben Muhammed'den dinlediklerimin tadını hiçbirinde bulamadım. Eğer iyi bir iş yapacaksanız benim sözümü dinleyiniz. Ve onun dininden siz de nasibinizi alınız dedi. Kays'ın konuşması arkadaşlarının gönüllerinde iyi bir tesir bırakmıştı. Peki sen bu dini kabul ettin mi ey Kays? Evet ve en doğru karar verdiğime inanarak bu dini kabul ettim. Toplantıda bulunanlardan Gavi bin Abdülüzz'a oradan ayrılırken, arkadaşlarının söylediklerini aklının bir köşesinde taratmaya devam ediyordu. Gavi, dini duyguları kuvvetli bir kişiydi. Bu sebeple bahçesinin bir köşesine şahsına mahsus bir put yerleştirmişti. Ara sıra onun önüne geliyor, şükürlerini takdim ediyor... Hacet'in arz ediyor, kulluk borcunu yerine getiriyordu. kays Medine dönüşü dinlemesinden birkaç gün sonraydı. Evine döndüğü zaman bahçede gördüğü manzara gözlerini oğuşturmasına sebep oldu. Daha sonra rüyada olup olmadığını kontrol için elini alnına vurdu. Nafile, uykuda değildi. İki köpek putun hemen yanındaydı. Bir bacağını kaldırmış putun üzerine pisliyor, diğeri arkadaşını bekliyordu. Birden kan beynine sıçradı. Edepsizliğin bu derecesi fazlaydı. Köpekleri kovaladı. Geberteceğim siz diye bağırmaktaydı. Köpekler kaçtılar. Gavi eline geçirdiği bir iki taşı fırlattıktan sonra putun yanına geldi. Üstü başı pislik içindeydi. Olduğu yerde ölü gibi durmaktaydı. Can sıkıntısından ne yapacağını bilemez haldeydi. Köpekleri bir yakalasa... Onlara yaptıkları cahilliğin hesabını feci şekilde soracaktı. Ama çekip gitmişlerdi. Sonra birden zihninde çakan şimşek onun kızgınlığına ayrı bir yön verdi. Bu defa puta döndü. ''Yazıklar olsun sana. Üzerine pisleyen köpeklere bile yapacağın bir şey yok.'' diye bağırdı. Hırsını yenemedi. Eline geçirdiği bir baltayı bütün hırsıyla ömür boyu önünde baş koyduğu putun başına indirdi. İlk vuruş hırsını geçirmedi. İkinci, üçüncü vuruşlar birbirini takip etti. Ve biraz sonra put paramparça edilmiş haliyle yere serilmiş bulunuyordu. Gavi bineğini hazırladı. Yol azığını aldı. Kays'tan metini dinlediği Yüce Peygamberle görüşmek üzere Medine-i Münevverenin yolunu tuttu. Yol boyunca diline dolanan bir beyti tekrarlayıp duruyordu. ''Tepesine tilkinin pislediği bir tanrı mı?'' <gülüyor> ''Yok öyle şey. Tilkilerin işlediği tanrı zillete düşmüş demektir.'' Uzaktan hurma ağaçlarının çevrelediği bir şehir göründü. Ve bir saat sonra Habibi Hüda efendimizin huzurunda, onun mübarek lisanından İslam dinini ve ahkamını dinliyordu. Gavi kararını vermek için fazla beklemedi.'' Mızmızlık etmenin getireceği bir fayda var mıydı? Hemen şehadet kelimelerini söyledi. Artık o da bir mümin ve Müslümandı. Adı nedir? Gavi bin Abdül Uzza. Resulullah Efendimiz bu ismi beğenmedi. Gavi azgın demekti. Abdül Uzza ise Uzza isimli putun kulu ve kölesi anlamına geliyordu. Senin adın Raşid bin Abdirabbih olsun Dedi. Resul-i Ekrem onun İslam'ı kabulünden dolayı memnun olmuşlardı. Bu memnuniyetin bir neticesi olarak, içinde suyu da bulunan bir arsayı ona bağışladılar. Bu su, uzun zamanlar boyunca, aynı Resul, Peygamber Pınarı diye anıldığı turdu. Raşid bin Abdi Rabbi, Süleym kabilesinin hayırlı bir ferdi olarak bilinir. Sevgili Peygamberimiz, Mekke fethine çıktığı zaman Raşid de kendi kabilesiyle birlikte gelip orduya katılacaktı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Safiye'nin odasına girdi. Nedir seni ağlatan dedi. Safiye gözlerini sildi. Kulağıma gelen üzücü sözler var. ''Biz Resulullah Efendimizin yanında daha değerli, daha şerefli hanımlarız. Hem peygamber hanımı hem de onun akrabasıyız. Oysa bir Yahudi kızı diyorlar.'' dedi. Nebi Ekrem Efendimiz bu sözlerin Hazreti Ayşe ve Hafsa'dan geldiğini de yine Safiye'den öğrendi. Sevgili hanımını teselli etti. ''Siz nasıl benden daha hayırlı olabilirsiniz ki? Benim kocam peygamber Muhammed Mustafa'dır. Büyük babam peygamber Harun.'' Amcamsa, peygamber Musa aleyhisselamdır desen olmaz mıydı dediler. Hazreti Safiye, Habibi Hüda efendimizin gönül alıcı sözleriyle memnun olmuştu. resul Ekrem efendimiz bu iltifatıyla insanlara karşı yapıcı davranma yolunu da göstermiş oluyorlardı. Nübüvvet edebi böyle tecelli ederdi. Mesela onu ağlar halde bulduğu ve şikayetini dinlediği zaman, Safiye, sen Huyey bin Ahtab'ın kız olduğunu ne çabuk unuttun. Hani şu Nadir Yahudilerinin reisi, hani bana sırf Yahudi olmadığım için düşman olan ve halkımın başına Hendek Muharebesi gibi bir felaketi getiren adam, yoksa sen o Yahudinin kız olduğunu inkar mı ediyorsun? Ona böyle deme imkanı vardı. Ve hakikat dile getirilmiş olurdu. Asla yalan olmazdı. Ama böyle söylendiği zaman bir gönül, bir daha tamir edilmeyecek şekilde kırılır, yıkılır, mahvolurdu. Ayrıca sefil bir babanın günahı tertemiz duygularla seyyid Kainat Efendimiz'e bağlı bir hanıma yüklenmiş, birinin yaptıklarından diğeri sorumlu tutulmuş, cezalandırılmış olurdu. Abi Ekrem Efendimiz odadan ayrılırken Hz. Safiye'nin gönlü artık duyduğu üzücü sözlerle meşgul değildi. Evet o bir Yahudinin hem azılı bir Yahudinin kızıydı. Ama takdir kalemi Safiye'yi o babanın kızı yaptıysa, bunun acısı Safiye'den mi çıkartılmalıydı? Dün bir Yahudi kızıydı ama bugün o, dünya durdukça şerefle anılacak bir peygamber hanımı olma saadetine ulaşmıştı. Her insanı dününe göre değerlendirmek doğruysa, Hz. Ömer başta olmak üzere nice insanlar için verilecek, nice acı hükümler bulunabilirdi. Günde kılınan beş vakit namaza her mümin, Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala Ali Muhammed'in duasını okuyacak. Allah'ım sen Muhammed üzerine rahmetini yağdır. Muhammed'in aile efradına rahmetini yağdır diye niyaz edecek. Bu duadan Hz. Aişe nasibini alacak, Hafsa nasibini alacak, Cüveyriye, Ümmü Selebe nasibini alacak da Safiyeye mi pay çıkmayacaktı? Peygamber hanımı da olsa babası Yahudi mi denilecek? deydi ki Ainet efendimiz Hazreti Hafsa'yı buldu. Ona yaptıklarının doğru olmadığını anlattı. Ey Hafsa, Allah'tan kork dedi. Daha sonra Hazreti Ayşe'yi buldu, ona da lüzumlu hatırlatmayı yaptı. O gün yahut bir başka gün Hazreti Ayşe Safiye hakkında Habib Ekrem efendimizle konuşurken onun gödek, yerden yığıma kısa boylu oluşu kusur olarak yeter de artar biletliği verdi. Efendimiz bu sözden hoşlanmadı. Ey Ayşe bir söz söyledin ki şayet denizin suyuyla karıştırılmış olsaydı elbet onu ifsat eder, berbat hale getirirdi dedi. Bu söz Hazreti Ayşe'yi susturdu. Maneviyat aleminin sultanına karşı. İşte öyle değil deme imkanına sahip değildi. Zihni bir başka hadiseyle meşgul olmaya başladı. Seyyid-i Kainat Efendimizin huzurunda bir şahsın taklidini yapmıştı. Allah'ın razı olmayacağı bir hareket karşısında susması mümkün olmayan büyük mürşid derhal müdahale ederek karşılığında pek değerli nimetlerin verilmesi pahasına da olsa bir insanı taklit etmeyi arzu etmem demişlerdi. Nebi Ekrem Efendimiz Hazreti Aişe'yi severdi. Sevdiği insanların en başında o vardı. Bununla beraber ortada çiğnenen bir hak varsa, Efendimiz bu hakkın çiğnenmesine tahammül edemez, göz yumamazdı. İsterse bu konuda takdir edilecek olan Hazreti Ebu Bekir'in kızı sevgili Ayşe olsun. Mahbubu Rabül Alemin Efendimizin araya girmesiyle hanımlar arasında belli bir zaman için bile olsa gürültü kesilmişti. Geçimsizliğin önü alınmış oluyordu.